Aylık olan Ecrin bebek doğduğu günden beri annesinin kucağında ve ayağında sallanarak uyurmuş. Annesi Ecrin bebeği uykuya dalana kadar ayağında sallar dururmuş. Ancak beşiğine konulduğun anda Ecrin bebeğin geceleri ise uykuya geçmesi uzun zaman alıyor ancak ayakta uzun süre sallandığında uykuya dalabiliyormuş. Anne Ülkü hanım bebeği desteksiz uyusun diye 1 yaşından sonra süreci kolaylaştırmak için emzik vermiş, kendi kendine sallanan ve ninni söyleyen mekanizması olan beşik almış. Fakat bebeği hepsine de direnç göstermiş. Ülkü Hanım desteksiz uyku eğitimi ile ilgili internet sitelerinden yazılar okumuş ve kararlı bir şekilde artık bebeğini beşiğine bırakıp uyumasını beklemiş. Bu süreç ise en zorlu zamanları olmuş. Bu şekilde uykuya bıraktığı bebeği saatlerce ağlayınca dayanamamış Ülkü Hanım kızını ayağında sallamaya devam etmiş. Evet bakalım bugün uzmanımız desteksiz uykuya geçiş konusunda annelere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim selamlar, muhabbetler yeniden bir adım adım insanla yine bizler geldik. İnşallah sorunlarınıza derman olmaya, inşallah çıkmaz sandığınız kapılara da rehber olmaya ve anahtarı işaret etmeye niyetleyerek Bismillah diyelim. Ve efendim bugün çocuklarda desteksiz uyku eğitimini konuşacağız. Ya da desteksiz uykuya nasıl geçecekler? Uyku eğitimi nedir? Efendim geçmişte uyku eğitimi mi vardı? Nedir bu uyku eğitimi? Çocuklar nasıl direnç gösteriyor? Kaç aydan sonra başlamalıyız? Bütün bunların detayları işte bu programda. Öykümüzü dinledik, öykümüzü de değerlendireceğiz. Sizler eminim sorularınızı şimdiden hazırlamaya başladınız. Adresimiz adım adım insan instagram hesabı son konulan videonun altına lütfen yorumlarda mesajlarınızı yazın. Bizler onları değerlendireceğiz. Kiminle? Bugünkü uzmanımız çocuk gelişimi uzmanımız efendim, Senem Yıldız hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizi gördüm daha iyi oldum. Biz de Elhamdülillah. böyle oluyoruz hocam. Çok şükür teşekkür Karşılıklı. ediyorum. Karşılıklı. Sağ olun. Çok sağ şıksınız olun. elbisenize bayıldım sağ hocam. Ben çok dikkat ederim. etmem gelen konuklarımın. Sağ yani heyecanla canlı yayın heyecanıyla çok şık görünüyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim. Nasılsın ruhunuzun güzelliği Allah razı olsun. İnşallah bugün ruhumuzu hep birlikte güzelleştirelim. Sorunlarımıza ışık tutalım hocam. Evet desteksiz uyku eğitimi. Evet. Ya da desteksiz uykuya geçiş nasıl olacak? Hep eğitim mi veriliyor? Bu bence çok e, popüler bir konu hocam. Çünkü sosyal medyada bunun üzerine çok yazılar var, çok paylaşımlar var. E, uzmanlar bu konuda e, aslında bir şey de sektör de aynı zamanda. bu işin uzmanı var, danışmanlık verenler var. Uyku eğitimimiz, uyku uyku eğitim uzmanı gibi. Belki bunları da sizden detayları da alacağız. İhtiyaç var mı? Hangi zamanlarda ihtiyaç oluyor diye. E, nasıl dilersiniz? Öykümüzü mü değerlendirelim? Yoksa ben bebekler için uykuyu bir değerlendirelim. Uyku evet. nasıl bir gıdadır, nasıl bir besin kaynağıdır bebekler? Oradan beyecek. başlayalım Peki isterseniz. buyurun hocam. Şimdi tabii çocukların e, büyümesi ve gelişmesi süreci bizim için 0-3 yaş olarak çok önemli. 0-3 yaş içerisinde anneler, babalar çocuğun beslenmesini çok önemsiyorlar. Fakat bizim gibi uzmanlar çocuğun beslenmesini önemserken beslenme kadar hatta bir tık ondan daha fazla kadar çocuğun uykusunu önemsiyoruz biz. Çünkü hem büyüme hem de bağışıklık sisteminin gelişmesi için uykudaki hormonlara ihtiyaç var. Bu hormonlar çocuk uyuduğu zaman gelişip sağlamlaşıp çocuğun hem büyümesine hem de bağışıklık sisteminin oluşmasına hem de zihinsel yapısının beslenmesine ihtiyaç duyulan bir dönem. Bu sebeple uykuda hani uyku beslenmeden çok daha önde ve çok daha sistematik bir süreç. Bizler hani uzmanlar olarak gerçek anlamda uykunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü melatonin hormonu gibi, büyüme hormonu, hipofiz bezi gibi işte bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi süreçlerinin uyku esnasında oluştuğunu biliyoruz. Ve uykunun çocukların gelişiminde, büyümesinde, zekasında, sosyal iletişiminde ve etkileşiminde çok ciddi anlamda önemli olduğunu şimdiden hatırlatıyoruz. Evet. E eh... Böyle uyku deyince yetişkinler için ne kadar önemli bir şey. Evet. Ee, ta ki ben böyle geçen haftalarda çok ciddi bir rahatsızlık geçirip de uykusuzluğa bunu bağladığımız ve uykusuzluğun yetişkinlerde bile bağışıklık sistemini düşürdüğünü düşünürsek çocuklarımız için uyku olmazsa olmaz. Kesinlikle. Ee, peki biraz ilerleyen e, dakikalarda soracağız e, sağlıklı bir uykuyu. Mesela gündüz uykusu önemlidir. Kaç yaşına kadar bir çocuğun gündüz uykusu gerekir? Çok sorun var hocam ama şöyle bir şey biz doğan yeni doğandan başlayıp Konuyu evet. tekrar toparlayalım. Yeni doğandan başlayalım. Yeni doğan bir bebekle e, çok saatlerce uyuyorlar. Aynı zamanda sadece emmek için uyanıyorlar. Yeni doğuştan itibaren uyku düzeni nasıl olmalı? Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere her şeyden önce e, çocuk ana rahmindeyken aslında gündüzleri uyuyup geceleri uyanık kalıyor çoğu zaman. Ve dünyaya geldikten sonraki süreçte de özellikle ilk bir ayla üç ay arasında çocuk bu düzenin yine öyle olduğunu zannedebiliyor. Hı. Bir kere her şeyden önce buna bakmak lazım. O yüzden çocuk dünyaya geldiği andan itibaren... E ee, 3 aya kadar 3. ayana kadar uykuyla ilgili düzensizlik yaşayabildiği gibi 3. yılına kadar da gece gündüz ayrımı noktasında yıl yıl farklılıklar oluşuyor. Mesela bir çocuk 0 yaş çocuğu dünyaya geldiğinde 11 saat ile 18 saat arasında full uykuda geçirmesi gerekiyor. Ve çocuk üç aya kadar hani üçüncü ne kadar günün yüzde yetmiş beşini falan tamamen uykuda geçirmesi gerekiyor. Altıncı aydan itibaren günde on iki saatte on dört saate kadar devam edebiliyor. Bu 3 yaş oyun yaşına kadar ise işte günde 10 saat, 11 saat, 12 saat bazen 9 saate kadar e, bile evet. düşebiliyor. 9 saati tecrübe ettim, de, hani şaşırmıştım bazen düşe... az mı diye normal yani o zaman. Normal 9 dokuz saat 9,5 dokuz saate kadar de normal bir şey. Tabii ki bu çocuklar bu yaş aralıklarıyla bu zaman aralıklarıyla uyuyorlar. Fakat günün içerisinde Hani özellikle yeni doğan 0-6 ay içerisinde günde 3-4 kere bazen 5 kere uyanıp sadece emip ee, birkaç böyle hani e, sağa solu seyredip idrak etmeye çalışıp, farkındalığını arttırmaya çalışıp, sesleri tanımaya çalışıp, kokuları hissetmeye çalışıp sonra tekrar uykuya geçiyor. Arkasından altı aydan sonra çocuk yavaş yavaş bazı şeyleri iyice oturtuyor. Fakat çocuğun gece gündüz farkını anneler aslında fark eder hani Farklı bir şekilde oturtmak isterlerse üçüncü günden sonra oturtmaya başlayabilirler. Yeni doğan bir bebeği üçüncü günden sonra gece ve gündüz, gündüz ayrımını ayrım, hissettirmeye, hissettirmeye başlayabilir. başlayabilirler. Hangi adımlarla mesela? Bak mesela birincisi şudur, e, geceleri olduğu zaman Hı. anlatabiliyor muyum daha sakin, daha yumuşak, daha böyle e, ritüel seslerle konuşup Böyle e, daha böyle geceyi hissettiren bir kokuyu onlara verebilirler mistik kokularla birlikte. E Odanın atmosferi ışık evet, bile etkili değil mi? Tabii Günümüzde ki çok biraz etkili. Biraz daha aydınlıkta uyurken yani gece karan, biraz daha karanlık. Biraz daha karan. loş bir ışık evet. olabilir, loş bir ses tonu Ya da gece olabilir. pijamasını farklı hani, ya da zıbınını giydirmek. Şimdi pijama ve zıbında belki evet biraz daha fark edebilirler evet, ama evet, ona hala. 6 aydan evet. sonra biraz daha. Hatta 1 yaşında artık zaten o oturmuş oluyor ama sesin tonunun değişmesi, Hı. şimdi uyuyoruz evladım denmesi, uyku için bir ninin oluşturulması, uyku için bir kokunun Hı. oluşturulması uyku için bir ışığın oluşturulması bunlar ve belli saatlerde uyku ve uyanıklık. Anneler şunu yapmalılar. Gece ve gündüz anneler için hangi saat zaman dilimi bunu netleştirsinler. Hı hı. Ben sabah 8 akşam 8'i gündüz olarak ayırıyorum. Akşam 8 ile sabah 8'i de gece olarak ayırıyorum. Önce anneler kendilerinde çocukları için gece gündüz ayrımı noktasındaki saat dilimlerini belirleyecekler. Hı hı. Bu dilimleri belirledikten sonraki süreci ona göre değiştirecekler. Saat 8'den sonra işte ışığın değişmesi, sesin tonunun değişmesi, işte mesela vuruşun ve dokunuşun bile değişmesi. Hmm. Hani daha yavaş, daha, daha soft böyle. Soft böyle, dokunuş. sakin. İşte biz trans sesi diyoruz buna tabii ki. Hani beynin alfa boyutuna inen sesler hani e, Rütüeller belirlenmesi, gece için ninnilerin belirlenmesi, gece için bir ışığın belirlenmesi, gece için bir kokunun belirlenmesi ve hani şimdi uyuyoruz, bütün gece uyuyoruz gibi olumlamalar ve telkinlerin çocuğa verilmesi. Rahat uyuyoruz, sakin uyuyoruz, güzelce uyuyoruz, uyuyoruz ve sağlıklı bir şekilde büyüyoruz. Seni sevdiğimizi unutmuyorsun, iyi ki dünyamıza geldin, hoş geldin gibi Hani ritüel cümlelerin belli saatlerde söylenmesi. Mesela sabah ve gündüz olduğu zaman hadi günün aydın olsun, günümüz aydın olsun, hoş geldin güzel bebeğimiz. İşte bebeğin ismiyle hitap ederek biraz daha hareketli, biraz daha hani annenin de enerjisini daha yüksek tut biraz daha aydınlık, hmm. biraz daha böyle hani güzel fresh kokuların olduğu bir ortamın oluşması bile geceyle gündüz ayrımını yavaş yavaş çocukta oturtmaya başlanmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet bunu da söylemiş olduk. Yani çocuklar gece gündüz ayrımına nasıl varır bunların e, aşamalarından bahsetmiş olduk. Sağlıklı bir uyku bir e, bebeğin. Aldığını gösteren işaret bize. Tabi ay ay bahsetmemiz gelecek yine. Sonuçta 1,5 yaşındaki ya da 18 aylık, 15 aylık, 6 aylık bir çocuğun sağlıklı uyuduğunun emareleri. Biraz aşama aşama da gidebiliriz hocam. Tabi ki yani şimdi mesela 0-6 ayda başlayalım. eğer çocuk sağlıklı bir şekilde uyuyorsa gece işte hani 12 saat, 13 saat, 14 saat gibi hani uykunun 18 saate kadar dedik ya hani ilk 1 ay, 2 ay, 3 Bu ay ya. aslında 6. aya kadar 14 saat 15 saate kadar uyuyabiliyorlar çocuklar. Hani o saat aralıklarının kesintisiz ve uzun olması ve uyandıktan sonra çocuğun tebessüm etmesi, ağlamaması, huzursuzluk çıkarmaması, hani ara ara uyuyup ara ara uyanmamış olması bunlar oldukça önemlidir. Bizim REM uykusu dediğimiz bir uyku var tabii ki. Çocukların REM uykusunda olduğunu hani REM uykusu önemli de bir uyku. REM uykusunun derin uyku olduğunu Evet, e, derine geçti. Geçme. Ön uykuyu da iyice hani ilerletme ve çocuğun büyüme hormonlarının, bağışıklık hormonlarının, konuşmanın başında bahsettiğimiz hipofiz bezinin ya da melatonin hormonu dediğimiz hormonların iyice salgılanmaya başladığı dönem. Çocuğun gözleri çok hızlı kırpışır, tebessümler eder, hareketler yapar kendileri. da yaşıyor çünkü. da yaşıyor. Bunlar mesela çocuğun sağlıklı bir uykunun içinde olduğunun, hani uyandığı zaman da uykudan uyanmaya hazır olduğunun ve uyandığı zaman da rahat olduğunun da bir işaretidir. Gün içerisinde belli aralıklarla işte uykuya geldiğini, uyumak istediğini esnebeleriyle göstermiş olması, işte hareketlerinin biraz daha yavaşlaması ama uyandığında hareketlerinin daha enerjik olması, işte tebessümlerinin ve gülüşlerinin olması, uykudan hemen sonra uyandıktan sonraki süreçte yine çocuğun sağlıklı bir uykudan bize döndüğünün ve uyandığının işaretlerinden bir tanesidir diye düşünüyorum. Ben özel bir soru soracağım çocuğumu bulmuşken. Peki bir çocuk diyelim. Çocuk kim? <gülüyor> Tabii ki benim oğlum. Uyanır uyanmaz. Yani gözünü açar açmaz. Kalkıp aşağı inip kaldığı oyuna devam etmesi. Ama bu nasıl biliyorsun? Ben daha toparlayamıyorum kendimi. Ya mesela e, yanındayım. İşte sabah olmuş ve uyanmış. Benim uyanacak ama direkt kaldığı işe gidiyor. Ya bir saç kutma makinesini bırakmış. Onu hatırlıyor. Ona gidecek. Gösterdiği bir şey var. Yaptığı bir şey var. Ya da anne demesi otomatik olarak. Ya yani çocuk 10 saniye, 15 saniye içinde adapte oluyor. Bu, bakın burada çok güzel bir şey var. Şaşırtıyor beni. Buradan e, çok güzel bir şekilde gidelim. Şimdi çocuk dünyaya geldiğinde... Beyinde 150 milyar nöron var. Hı. Her insan dünyaya geldiğinde. Tabi bu e, nörotransmitterler, sinir hücreleri bunların hepsi bomboş gleyadin tabaka. Beyin içindeki gri sıvının içinde yüzüyorlar. Hı hı. Her bir öğrenmede bir sağ loba geliyor ve sağ loptan öğrenme tekrar edildikçe sol loba bir köprü oluşturuyor. Ve öğrenme tekrarlandıkça köprü kuvvetleniyor. Şimdi uyku esnasında çocuk... E, Öğrenme gelişir, zeka düzenlenir, ileri seviyeye geçerliydi Uyku da öğreniyor çocuklar ki, Tabii ki yatarken aklında ya da o oynadığı oyundan haz alarak uyuduğu için evladınız. Hmm. O uyku esnasında gündüz öğrendiklerini gece o beyimler arası köprüyü kuvvetlendiriyor. Öğrenme köprüsünü kuvvetlendiriyor. Zihin onu sürekli olarak tekrar ettiği için uyandığı anda zaten aklımda o var. Hmm. Zınk diye oraya gidiyor. Şöyle düşünün huzursuz uyuyan çocuk gece birkaç kere huzursuz uyanın. Uyanıp sabah da huzursuz uyanmasının sebebi de bu. Beyin o huzursuzluğu zihnen bedenen öğreniyor. Ruhsal olarak öğreniyor. E zihin uykuda onu tekrar ediyor. Sabah o hırçınlıkla uyanıyor. Sizin oğlunuz da o uykuyu yaşamış. Uykudan önceki eğlenceyi yaşamış. Orada keyif de almış. Mutlu da olmuş. Adam ne yapsın? O mutluluğu Devam gece ediyor. de öğrenmiş ama. Bakın hmm. gece o mutluluğu öğrenmiş. O onlar arası geçiş iyice pekişmiş. Sabah hop. Geçip Devamlı. oraya devam ettiriyor. O zaman az önce bir şey söylediniz ya huzursuz uyanan çocuklar evet. demek ki sağlıklı bir uyku süreci geçirmiyor. Yani ağlayarak uyanıyorsa gecenin bir vakti saat 2'de ağlayarak uyanıyor ama açlık yok, diş ağrısı yok, ateş yok, gaz yok, hiçbir şey yok. Hiçbir biyolojik ya da organik bir neden yokken ağlayan çocuklar korktuğunu düşünürüz biz. Hemen evet. orada güven duygusu telkin ederiz çocuğa ama bu da o zaman çocukların uykuya geçişinde bir sıkıntı var. Uyurken mi sağlıklı geçirmeyiz o süreci? Evet, uykuya geçiş uykuya dalış sürecinde ve uyumalarının sürecinde mesela ben annelere her zaman şunu öğütlerim derim ki kıymetli anneler Hı. bebeğinizin iyice uyuduğunu ve uykuya daldığını fark edin o esnada çocuğunuzla konuşun, ona yumuşak yumuşak dokunun, onu sevdiğinizi söyleyin, onun aranızdaki özel bir ninle olsun, onu tekrar edin. Ona hani güzel metiyelerde bulunun ve hani iyice reme geçtiğini fark edin. O ikinci uyku dediğimiz derin uykuya geçtiğini fark edin ve rahatlatarak çocuğunuzu uyutun. Eğer çocuğunuz huzursuz bir şekilde uyursa bile sizin rahatlatmalarınızla çocuk sakinleştikçe sakinleştikçe derin uykuya geçtiğinde artık o huzursuzluğu unutacaktır. Çocuk o huzursuzluğu unutmamıştır ki gecenin bir yarısı. Hmm. Öfkeyle ya da ağlamayla ya da korkuyla kalkıyordur. Ona dikkat etmek gerekir. Valla hocam o zaman siz şunu söylüyorsunuz bana günümüzde önerilen uyku eğitimi biraz krizli. Yani çocuğu at beşiğe uyuyacaksın bakalım. O kalkıyor sen yatırıyorsun, o kalkıyor sen yatırıyorsun. Ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu, yani bu yapılıyor ve uyku eğitimi adı altında çocuk hırpalanıyor psikolojik olarak. Ama deniyor ki bu böyle. Şimdi Avrupa'da da böyle yapılıyordu. Yani ben gördüm. şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Yani çok aciz anne. Bana belki pek çok meslektaşım kızacak. Pek çok insanda da... Ben yok. yapmadım uyku eğitimi, yani, vermedim yani. Yani çocuğa uyku eğitimi vermek ya da uyku planlaması yapmak. Bunlar tabii ki kıymetli meslektaşlarımızın özel alanlarının olması. Eğitim vermişlerdir, Hı. emek vermişlerdir, zaman vermişlerdir. Herkese saygıyla yanaşıyorum ama her şunu parantez olarak çocuk söylüyorum. Çocuk her ağladıkça... Eli almayın onu atın beşiğine beşiğinde çocuk uyusun. Çocuk orada rahatsızlık ve huzursuzluk. Bakın beni kucağına al için bile ağlıyorsa çocuk yani artık bunu kullanmaya başlamış olsa bile anne çocuğu kucağına alacak işte Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin seni seviyorum kuzum. Sen benim için önemlisin ama sen şimdi burada değil burada yatmayı Hı. öğrenmelisin. O yüzden seni beşiğine bırakıyorum gibi anne çocuğa açıklama yapacak. Çocuk her şeyi anlıyor çünkü. Her şeyin farkında öyle bir iletişimi var. Bedeninin diliyle de çocuğa bunu yansıtacak. Konuşarak da çocuğa bunu yansıtacak. Her ağlamadan sonra bile anne çocuğu kucağına alacak, çocuğuyla konuşacak... Ondan sonra şeye bırakacak. Ağlar sağlasın, tepki göstermeyin, söylenmeyin, uykusunun açılmasına izin vermeyin, şöyle yapmayın. Ben aczane bunları kabul etmiyorum. Çünkü çocuklar dokunsal olarak dünyaya gelirler. Ve dokunsal olan insan sevgiyi her daim hissetmek ister. Kelimelerin çapası dediğimiz, duyguların çapası dediğimiz, mekanın çapası dediğimiz, zamanın çapası dediğimiz çapalarımız var. mı? Bunlar nörolojik Bayılıyoruz bağlantılar. Bayılıyoruz bu metaforunuzda. Çapa, sizden evet. duymuştum ilk. Evet. Nedir bu çapa? Şimdi mesela uyku nor için. norolojik bağlantı uyku çapaları mesela ne dedik nindiler söylemek ne dedik düzenli olarak evet. her zaman çocuğum mesela ben kızımın Gül Sena'nın parmağına dokunurdum. Baş parmağına dokunurdum çünkü burası beyindir aynı zamanda boyundur beyindir buraya dokunur onu hafif hafif şöyle de, hani e, sever sonra elimle yumuşak bir şekilde orayı tutar. Buradayım, yanındayım ve seni çok seviyorum kuzum der. Ondan sonra onun yavaş yavaş bir elimle de pış yavaş yavaş diğer elimi çekerdim. Bu bir çapa. Çok, çok enteresan ee, yani. Evet mesela sallarken ben ayağımı salladım çıktı ortaya. <gülüyor> <gülüyor> konuşacağız <gülüyor> Sallıyorum buna. gündüz sallanıyor gece e, değil. Onu da konuşacağız. Yani sallayanlar var mı nasıl bıraktıracaksınız? Evet. Kaç aylıktan sallama bir kere o alışınca o sürece evet. bazen kucağında sallamak istiyorsun. Hayır diyor ayağını gösteriyor. Yastığa kendi getiriyor yatmak istiyor. Şurayı tuttuğunu biliyoruz evet. bebeklerin. Şöyle elini tutarken o burayı tutuyor. Demek ki bu fıtratımızda olan bir şey Hadi. değil mi? Çok önemli. Hadi. Bu demek ki Burası anne değil. çocuk arasındaki bağı. evet. evet. Yani buradan kendine nörolojik geçişler sağlamış oluyor. Kendini uyarıyor aslında. Allah'ım ne kadar muhteşem. muhteşem. Rabbim ne o, kadar büyük. Aslında bizim o çapa dediğiniz değil mi? O e, faktörler aslında gerçekten e, bizim işimizi kolaylaştırmak Tabii. için var. Bunu bilebilmek, bunu kullanabilmek çok kıymetli. E, yoksa bağırarak, çağırarak bütün sorunları… Onlar da birer çapa. Ama, Ama olumsuz, çapa. olumsuz çapa. Evet. Doğru. Çok doğru. Peki hocam e, uyku problemi. Az önce bahsettik biraz girişde Hani böyle e, dedik ki… İşte ağlayarak, sıkıntılı, stresli bir şekilde sakinleştirmeden uykuyu geçirdiğimiz çocuklar bir saat sonra, yarım saat, 15 dakika sonra uyanabiliyor. Bebeklerde uyku problemi var mı? Varsa bunun nedir? Sebebi nedir? Biraz da hani sonucuna yönelik neler yapılabilir Tabii, tedavi anlamında? Hani bebeklerin 0-6 ayda özellikle uyku probleminin temel faktörlerinden bir tanesi de çocuğun ana rahminde geçirdiği psikosomatik düzenli. Yani annenin hamileliğinde yaşadığı huzursuzluklar, tedirginlikler, uykusuzluklar, işte ne bileyim aklınıza gelebilecek bütün olumsuz faktörler çocuğun ana rahmindeki yaşadığı duygu durumu, annenin yaşadığı duygu durumu çocuğun hayatın içerisine geldikten sonra problemli olmasını sağlayabiliyor. Anne düşük riski yaşadıysa, anne çok stresli ve korkulu bir travma geçirdiyse, işte anne hamileyken gerçekten bir Şeker hastalığı gibi bir hastalığı yakalandı ya da ciddi bir rahatsızlık yaşadıysa gibi gibi gibi gibi bunlar uykusuz kaldıysa huzursuz olduysa çocuk dünyaya geldiğinde daha dünyaya geldiğini fark etmediği için ana rahminde annenin o yaşattığı huzursuzluklardan kaynaklı olarak o huzursuzluğu devam ettirmeye başlıyor. Hı -hı. Fakat ilk 3 ay içerisinde çocuk bunu durdurduğunda, anne hani çocukla ilgilendiğinde, onu sevdiğinde, onu okşadığında, ona dokunduğunda çocuk bunlardan uzaklaşıyor Hı -hı. ve rahatlıyor. Hı -hı. Önemli olan süreç bu. Çocuk dünyaya geldikten sonra ana rahmindeki rahatlık ve sakinlik, e, huzursuzluk ya da tedirginlik annenin çocukla ilgilenmesiyle ve onu pozitif şekilde yönetmesiyle ortadan kalkabiliyor ve normalleşebiliyor. Evet bu. Yani o zaman uyku bir problemi yok da yani organik olarak. Hayır, şimdi uyku problemi organik olarak yok. Hani şöyle. Fakat... Yaklaşımlar tetikliyor Hah. sağlıklı ya da sağlıksız uykuyu, onu algıladım ben. Şimdi sağlıklı ve sağlıksız uykuyu anne babanın yaklaşımı etkiliyor, ana rahmi etkiliyor. Hı hı. Fakat aynı zamanda hani çocuğun biyolojik bir problemi varsa işte gaz, gaz. problemi varsa, kolik bebekse işte ne bileyim... E, Vücudunda biyolojik bir problem varsa bir kere her şeyden önce uyumayan çocuklarla ilgili anne babaların yapması gereken ilk şey A'dan Z'ye çocuklarını bir doktora götürüp bütün uzuvlarına baktırıp bir kontrol yaptırması. Bir dakika, o zaman şöyle yapalım mı yine bir başlık açıyoruz. Evet. Sağlıklı bir yani uyku problemi yaşayan ebeveynlere tavsiye evet. eder. Bebekleriniz uyku problemi yaşıyorsa... Ee, böyle aşama aşama neler yapmalısınız? Önce sorunu konuşalım. Sonra da şu desteksiz uykuya geçiş birazdan gelecek. Adım adım insan hesaplarındayız. Sorularınızı yazın başlayacağız. Yoğun bir soru cevap yapacağız bugün hocamı bulmuşken. Ee, ve tabii ki öykümüzde birazdan ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz derken. Uyku problemi yaşayan çocuğunuz varsa sevgili ebeveynler ne yapıyorlar? Birinci aşama doktora götürme Kesinlikle doktora götürmeler. Evet. İkinci aşama olarak... Farklı metotlarla çocuğun uyku problemini ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapmaya çalışsınlar. Hı. Mesela bir, işte gece gündüz ayrımını az önce söylediğim faktörlerle yapmaya başladık. Çocuk yavaş yavaş bunu oturtmaya başladıysa Hı. sorun yok. İkincisi çocuklar eğer... Gece uyumalarını istiyoruz ve gündüz uyanık olmalarını istiyoruz ya, gece hani uyku hormonlarından vesaire vesairelerden dolayı çocuk uyusun istiyoruz. Gündüz mesela çocuğu 3-4 kere uyutacaksak 0-1 yaşa kadar, 2 yaşa kadarki sürecin içerisinde bile Uyku sürelerini çok uzun tutmayalım. Mesela iki saatten fazla gündüz çocuğumuzu uyutmayalım. Evet. Ee, ne zaman ama hangi aydan itibaren? Bu da önemli değil mi hocam? Tabii ki hani iki saatten fazla çocuğun uyumasını izin vermemek sürecimiz altı ile bir yaşına kadar sürmeli. Hmm. Hani ikişer saat aralıklarla çocuk. Hani iki saat uyumak. sabah uykusu gibi bir e, öğlen uykusu, öğlen. Bir, ikindi uykusu bir gibi. Uykusu. Ama akşama yakın süreçlerde hangi hmm. ay olursa olsun mümkün olduğu. Önce çocuğun uykusu varsa bile bir 40 dakika sonra falan çocuk uyandırılmalı ve o hani uyku gece ve gündüzü anne babalar belirlesin dedik ki işte diyelim ki benim gecem saat 21'den sonra benim çocuğumu artık ben 21'den sonra alıştıracağım. O zaman bu şu demek oluyor çocuğumu ben 6 gibi falan anlatabiliyor muyum bir 40 dakika uyutmuş olacağım ve 6'dan sonra işte 7'ye 20 kala falan çocuk uyanmış olacak 9'a kadar çocuğumu bir daha uyutmayacağım. 9 10 geçe, 9 çeyrek geçe, neyse işte o sınırım, ondan sonra uykuya geçireceğim. Bunların aralıkları olmalı mesela, bir ay ile üç ay arasında 11-18 saat uyusun çocuklar diyoruz ki aşağı yukarı da öyle uyuyorlar. Bu şu demek, günde 3-4 kere uyanmaları gerekiyor çocukların. Doktorlarımız iki saatte bir emzirmeyi öneriyor. Bazı çocuklar da bu iki buçuk saat, üç saate kadar da hani gidebiliyor. 2 saatte bir uyandırıp, bebeği emzirip, işte birazcık gündüze ait ritüelleri yapıp, Belirlediğimiz annece babaca kendimizce gündüze ait ritüellerimizi yapıp fakat burada çok önemli bir faktör daha var çocuğun gece ve gündüz uykusunu ayırt etmesini istiyoruz ya hmm. şimdi çocuğa anneanne babaanne anne bakıcı hep beraber bakıyorlarsa çocuğun bir ritüel oluşmaz. Hmm. Tek, elden çıkmalı. Tek elden çıkmalı ya da şöyle olmalı herkes aynı ritüelleri bilmeli. O kurallar geçerli. O kurallar mesela doktor olan anneler var, hemşire olan anneler var, Öbetleri geceleri var. görevleri var, polis olan, asker olan anneler var. Evet. Hani gündüz işte hakim, subay, öğretmen vesaire gibi gündüzü ve gecesi çalışanları ayrı ayrı olduğu için belli ritüeller belirlenmeli ve o ritüeller hani... Biraz eksik, biraz farklı olabilir ama hep aynı boyutta gitmeli ki çocuk şaşırmamalı. Hmm. Rütüellerin dengesinin bozulması ya da farklılıklarının olması da çocuğun uyku probleminin oluşmasına sebebiyet verebilir. Evet. Aslında hani uyku problemini oluşturan bizleriz. Hmm. Eğer çocuğun bir hastalığı yoksa çocuğun uyumamasının temel sebebi kesinlikle anne babalar. Evet. Bunu bilsinler yani yüzde yüzde anne babalar. Örneğin yine uyku seviyelerinden bahsediyoruz. O iki saatte bir uyandırmadan bahsediyoruz. İşte annenin bir uyutuş şekli olmalı çocuğu. Hani diyelim ki kucağında uyutuyor. Kucağında uyuturken başını neresine koyuyor işte elleriyle nereyi tutuyor anlatabiliyor muyum bunlar anne tarafından netleştirilince anneden sonra bakacak olanlar da ona göre bir sistem belirlemeli biraz burada alayım biraz burada alayım yok bu 6 aydan sonra olabilir. Ama ilk 6 ay belli bir ritüelde gitmesi çocuğun Yani çocuğun aslında dünyaya güven duymaya, duyma temelinin atıldığı dönemde çocuk fazla değişikliğe girdiğinde bir kaygı problemi doğabilir. Güvensizlik duygusu ortaya çıkar. Evet güvensizlik duygusunun olmaması evet. çocuğun kaygının temeline hep korkudur ya… Bir korkunun oluşmaması, kendini huzurlu bir elde hissetmesi gerekiyor. Hı hı hı. O yüzden çok önemli. Evet. Hocam ben şöyle bir şey bakıyorum vaktimize. ne zaman çok güzel geçiyor Al. ama ben de kendi sorularımla zamandan çalmayın. Benim için çok kıymetli izleyenlerim var. Hepiniz çok kıymetlisiniz ve sizin sorularınızı burada cevabınızın olması ve bulmanız çok kıymetli. Dolayısıyla ben şu öyküye geçelim, öyküyü bir değerlendirelim. Ardından sizin sorularınızla benim sorularımı harman yapalım. Çünkü yarım saatten az vaktim kaldı. İba. Şey yani süremiz evet biraz bereketlensin inşallah böyle taktikler uygulayarak. 21 aylık ecrin. Evet. Ecrin bebeğimizin annesi çok tabii her anne gibi merhametli. Bazı anneler çok böyle yapacağım ben bunu diyor. Çok orada kendine ket vurabiliyor ama tabii ki böyle çok Yok ağlamaların olur. olduğu, tepkilerin ve dirençlerin gösterildiği bir uyku eğitimi de var. Şimdi anneler internet sağ olsun dezavantajları ve avantajları varken uyku eğitimi nedir, nasıl verilir diye okuyorsunuz ama çocuğum ne durumdan nasıl hissediyor? Bir çocuğumu okuyayım demiyoruz. Biz Ecrin bebeği okuyalım mı bugün? Evet. Ne anlatmak istiyor? Neden bu uyku problemi aşılıyor? Sallamıyor. Bu ayakta sallama olayını gündüz ayakta sallayan bir psikolog anne olarak söylüyor. Şimdi burada Ecrin bebekle ilgili en büyük problem annenin uzun süre onu sallamaktan vazgeçip sonra sallamaya başlaması. Hmm. Yani anne biraz daha istikrarlı davranabilseydi. Ve o sallama meselesinin içine yeniden girmeseydi bu ağlamalar kısa süre sonra sonuçlanacaktı. Hı hı. Çünkü her bebek her şeyi öğrenir. Her insanın her şeyi öğrendiği gibi. Burada önemli olan kararlılık sükunet, sabır ve hoşgörüdür. Hı. Hem sabrımız olacak hem sükunetli olacağız hem hoşgörülü olacağız. Eğer Ecrin bebeğin annesi sabredebilseydi Ecrin bebek... Biraz daha ağlayacak, biraz dirençli bir bebekmiş çünkü. Biraz daha ağlayacaktı ama durulacaktı. Hı hı. Bütün problem ondan kaynaklanıyor. Bir bakın kıymetli anneler bırakın uykuyu. Aklınıza gelen herhangi bir eğitimi çocuğunuza verirken bir bir kural koyacaksınız. iki kararlı olacaksınız. Üç istikrarlı bir şekilde gideceksiniz. Neyi yaparsanız yapın. Bunları yapmaya devam ettiğinizde tabii bunların dördüncüsü ya da en başındaki şey ise sakin olmak, sabırlı olmak ve sükunet içinde olmak. Bunlarla çocuğunuzu öğretemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Mümkün değil öğretememek. Bunu Ülke Hanım hani beşiğe koyuyor ya. Beşiğe koyuyor, ağlıyor, tekrar e, alıyor. Tekrar başa dönüyor. Yani beşikler, emzikler, desteksiz uyku. Tekrar emziğe başlamış olman. Evet, tek, olmak. tekrar onu vermesi. E, tabii emzik de desteksiz uykuya geçiş diyoruz ama destekler koyuyoruz bunun için. Yani şöyle bir şey, annesiz uykuya geçiş mi acaba bu plan? Annesiz uykuya geçsin ama beşik olsun. Ama işte emzik olsun. Ama bir peluş oyuncak olsun. Şimdi desteksiz uyku ne demek? Şimdi burada her şeyden önce bir şey söyleyelim ha. mi? Çocuk eğer uyku ile ilgili gerçek bir sorun yaşıyorsa anne baba dönüp kendine bakacak. Hmm. Evet bakalım. Bir kendi davranışlarına bakacak. İki evin iç huzuruna bakacak. Üç evin ortamına fiziksel ortamına bakacak. Ve dört çocuğunun. Yaşam standartlarını nasıl düzenlediğine bakacak. Bunlar ortadan kalkarsa zaten uyku problemi diye bir şey olmaz. Bakın çok hani sallamayı konuşacağız biraz önce biraz sonra ama e, bir anne düşünün bebeğini salladığını söylüyor. Sallama çok tehlikeli de bir şey ama nasıl sallama tehlikeli bir şey onu da konuşacağız. Ha, evet. Mesela bir anne bebeği uyusun diye sallıyorsa eğer sallarken de şöyle şöyle şöyle yapıyorsa yani orada aslında bebeği sallamıyor duygu dünyasındaki kızdıklarını ve öfkelendiklerini sallıyorsa zaten bebek bunu hissediyor. Anneye tepkisi var bebeğin. Annesinin huzursuzluğuna tepkisi var. Korku ve kaygısı oluşuyor. O yüzden orada bir sakin olmak ve durmurmak gerekiyor. Ben bebeğimi tamam sallamak bizim töremizde var, geleneğimizde var. Seviyoruz da bunu. Hani ritüelimizi tamamlıyoruz. Genetik ritüellerimizi belki tamamlıyoruz Doğru, ama genetik <gülüyor> aktarımlar var evet, hocam. Evet, var. Gerçi şey var hani uyku. Yani şöyle bir şey ilk 0 3 ay hep burada sallanın böyle denir. Hani. Yani kalp atışımı duyarak burada sağladım. Sonra ya burada yoruluyor benim kolum omzum dedim. Bir ayağımı alayım. Ay ayağımda çok rahat olamadım ama nasıl? Kafayı sadece yastıkla. Kafa sağa sola böyle bir beyin sarsıntısı geçir geçirir gibi değil. Ee, bedenin yani omuzları, boynu da yastıkta ve böyle hani. Yavaş yavaş. Yavaş. Bunu önemsiyoruz. Bu, bu doğru. Yani Şimdi, bu. Kafayı sallamakla bedeni sallamak birbirinden çok farklı şeyler. Kafa sallandığı zaman madem geldik buraya söyleyeyim. Bence önemli. Nasıl sallıyorlar ben de bilmiyorum. Bakın, e, izleyen. E, bebekler sallanırken çok güzel bir noktaya değindin. Buna değinmek de ben de istiyordum. Bebekler sallanırken baş sallanmayacak. Beden sallanacak. Yani o beşikte olmalı. Bakın çok enteresan bir şeydir. Hı. Çocuk doktorlarının hepsinin e, açıklamaları vardır bu konularda. Bu e, konularda. Bebek hızlı bir şekilde sallanırken başta sallanırsa beyin travmalarından tutun, işte gözlerde sıkıntıdan tutun, kaygı bozukluklarından tutun, zihinsel problemlerden tutun. İlerleyen yaşlarda bunlar ortaya çıkabiliyor. Mesela doktorlar diyorlar ki çocuklar işte uyku problemi var, öfke nöbeti var, zihinsel süreçle ilgili problemleri var, gözde kaymalar olmuş, travmatik sebepler oluşmuş. Çok mu hızlı salladınız? Ne yaptınız diye soruyorlar çocuklar için. Hmm. O yüzden sall. Ama metotları da oldukça önemli. Fakat sallarken biz tamam bir ritüeli gerçekleştiriyoruz. Seviyoruz da bunu. Fakat bedeni e, sallayabilirsiniz. Ama başı destekli tutun hep. Mesela böyle küçük yuvarlak ay şeklinde e, be, be, bebek yastıklarınız olsun onu buradan geçirin. Anlatabiliyor muyum? Böylelikle boyun sağa sola gitmesin. Çünkü tutamıyorlar ya kafalarında daha. Ama bedeni sallarken sallayın. Ama hızlı mı sallayın? Hayır. Hızlı da sallamayın. Aslında sallanırken çocuklar trans yaşıyorlar. Bir hipnoz durumu yaşıyorlar. Aynı karnındaki o şey değil mi? O suyun içindeki o... Trans anı. Yani o odaki, yüzden rahatlıyor belki sallamak. Çok. Hani o trans anını yaşıyor, oradaki duygu durumunu yaşıyor. Hı. Kendi de transa giriyor bebek. Ayakta sallanırken böylelikle çocuk kendi kendine uykuya geçmiyor. Trans uykusuna geçiyor. Trans uykusuna geçtiği için de Uzun süre uyuyabiliyor. Uzun süre uyuyunca uyanınca da uzun süre uyanık kalıyor. Hı hı. Çocuk kendi kendine uyumayı öğrenmemiş oluyor sallama esnasında. Bu sebeple de çocuk uyku problemi yaşıyor. Hı hı hı. O yüzden ya yavaş sallamak ya sakin sallamak. Sakin sallayarak tekrar söylüyorum çok dikkatli söylüyorum. Başı sallamak değil bedeni sallamak. Ama olabildiğince sallamaktan da uzak durmak değil tabii, mi? Onu, tabii ki hani sa sallamak mı peki? Hayır sallamak değil belki. Hani illa ayağımızı almak istiyorsak, illa o duygusal rüç elimizi tamamlamak istiyorsak Ondan ayağımıza koyup hani hafif hafif. İşte sırtına vurarak, bir taraftan da gazını çıkararak, bir taraftan ona dokunarak, bir taraftan güzel bir ninni söyleyerek. Aşımalı olarak sallıyorsa ayakta sallamadan ama popoya pış pış yaparak, evet. eli tutarak uykuya geçirip evet. Ondan sonra ayaktan yatağa indirme. Yatağa geçirme. Ben bunu gece uykularına yaptım. Gece uykularını desteksiz bir şekilde gidebiliyor. Şimdi bir de e, şu da çok önemsiyorum. Her anne bebeğiyle kendi iletişim kanalını kendisi kurmalı. Kuruyor evet. Ben e, masal anlatıyorum mesela ama o gün Ali Zeydan'ın mesela gün içinde yaptıklarını anlatıyorum. Bunu varmış, bunu yapmış, böyle gelmiş, o gitmiş, ona bay bay demiş. Kelimeler öyle öyle o loş ortamda. Bir süre sonra esnemeye başlıyor. Bir süre sonra hadi bay bay, iyi geceler diyorum. Sırtımı dönüyorum. O da sırtını dönüyor. Sonra beşiğime almam. Yani bu benim ritüelim. Ben bu şekilde burada da eğitim almadım bunun için. Ben bunun için tam psikolog tam, olmaya da gerek yok. Gerek ya da çocuk o, gelişimci o. olmaya. Anne olmanız yeterli. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yine bana meslektaşlarım uykuyla ilgili eğitim veren meslektaşlarımız kızmasınlar. Hmm, kızmayın. Biz hani onlara saygıyla da yaklaşıyoruz. Fakat çok enteresan bir şey söylüyorsun. Söylediğin de önemli. Her insanın kendine ait bir hayat biçimi var. Her çocuğun da kendine ait bir hayat biçimi var. Her annenin de kendine özel bir durumu var. O yüzden anne ile çocuk arasındaki bağ da özelse bu uyku ritüelini anne ile çocuk birlikte yönetiyorlar zaten. Ya i̇şte bu. Yani yani sen karışma olmaz. ona belki. Bilmiyorsun çünkü çok bir şey. Ya birlikte Yanlarını götürüyorsunuz. Değil. Birlikte evet. sakinleştiriyorsunuz. Birlikte birbirinizi tanıyorsunuz. Nasıl uyuduğunu anlıyorsunuz. Nasıl uyandığını anlıyorsunuz. Ne yaptığında nasıl tepki verdiğini görüyorsunuz. Biraz siz yönetiyorsunuz. Biraz bebek yönetiyor aslında. Evet. Şunu, birlikte gidiyor. Evet şunu da söyleyelim. Desteksiz uykuya geçişte önce sizin psikolojik destek vermeniz çok önemli. Ben bunu desteksiz değil. Psikolojik destekli uykuya geçiş. Bireyselleşmek için. olabildiğince kendinize ait zaman uykuya dokuz buçukta dalacak ya hocam ben dokuz on çıkarıyorum kırk dakika Uyumadan önce bizim böyle rutin şarkılar ama şey modda gece modunda gece modunu alıyoruz iletişimi e, masallar anlatmanız günü değerlendirmeniz biraz böyle kelimeler çalışmanız eller ayaklar ve benlik senin elin senin parmağın bu benim ayam gibi yani o çocuk e, uykuya geçişte beni annem uyutacak ve gidecek yani başından atılan bir e, nesneleştirmemek çocuğu evet. hocam. orada bir paylaşım yapmak ben çok önemsiyorum bunu bu yüzden de kaygılı bir uykuya geçiş olmaz gibi düşün. Bakın tam bu noktada yine bazen hani internette falan gezen cümleler görüyorum. İşte uyku eğitimleri esnasında çocuk çok çok sık uyanıyorsa e, çocukla göz teması kurmayın. Bu çok büyük bir yanlış. Oo, ben bunu görmedim. Yani, e, Korkunç bir şey. Bunu çocukla, nasıl söyleyebiliyorlar Hani hocam? Çocukla göz teması kurun. Çünkü çocuk orada kaygılandığı için, korktuğu için, endişelendiği için, sizinle birlikte olmak istediği için onu yaşıyor. Göz teması kurun. Çocuğa dokunun. Onu kucağınıza alın. Her seferinde anlatın. Şimdi seni yatağına koyuyorum. Ben buradayım ve yanındayım deyin. Elini tutun. Bir yerini yavaş yavaş işte yine nörolojik bir çapadan bahsediyorum. Bir yerine çocuğunuzun en çok dokunulmasından hoşlandığı bir yere yavaş yavaş dokunun. Anlatabiliyor muyum? Bazen hafif hafif böyle bu bölgeye dokunabilirsiniz. Bazen hafif hafif hafif buraya dokunup şöyle şöyle şöyle şöyle. Çünkü Seçinlik korteks. Okşamak evet, hani okşamak inanılmaz rahatlatıcı. Sırtına okşamak, arka hani omurilikten aşağıya doğru hafif hafif sıvazlamak, ona rahatladığını hissettirmek, kaslarını gevşetmek, sakinleştiren bir uyaran, dokunsal bir uyaran vermek, çocuğu daha sakinleştirecek şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Problemli bir uykunun temeli problemli bir anne baba ilişkisi ya da problemli bir anne iletişimidir. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şimdi sorulara geçelim mi madem hocam? Geçelim. Bu kadar detaylı bilgi veriyorsunuz. Aslında biz şunu söylemeye çalıştık. Çocuklarda desteksiz uykuya geçişi sağlamanın en birinci basama çocuklara psikolojik destek vererek onları yalnız ya da kendi başına uykuya geçmeye Teşvik edinmek evet. bu, bu ilk basamak işte bunların detaylarını verdik ve efendim adım adım insan sizler çoktan yazmaya başlamışsınız ve ben hocama soruyorum e, bakalım şöyle başlayalım önce yorumlardan başlıyorum sonra DM'lere geçeceğim merhabalar demiş bir izleyenimiz hayırlı programlar teşekkürler efendim kızım 9 yaşında biraz yüksekten yüksek yaştan başladım soruya ama baya önce yazmış 2 ay öncesine kadar ben odasında uykuya geçene kadar ona eşlik ederdim Mesela bu enteresan geldi Tepki vermeyeceğim pardon. Ama şimdi kendiliğinden uykusuna e, geçmesi gerektiğini e, söyleyerek kendisini de uyumasını istedim. Ama bu sefer de geceleri kalkıp yanıma geliyor kötü rüya görüyorum diyor. Lütfen uzmanımıza sorabilir misiniz ne yapmam lazım teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz paylaştığınız için. 9 yıl boyunca anne yanında mı uykuya geçmiş? ben onu anladım mesajınızdan. Evet. Affınıza sığınarak söylüyorum yazdığınız diye bunu gösterdi bana siz de öyle mi aldınız? Evet, Evet. Şimdi bir kere burada çok geç bir... Bırakış söz konusu sanırım anne de çocuktan ayrılmak istememiş hı hı. ve şimdi işte çocuk hani artık kendi başına olmuş ama e, geç, gece uyanıp annesine işte ben uyumadım korktum şöyle yaptım böyle yaptım. Bunlar birer bahane olabilir. Hı hı. Çocuk anneyle yatmaya devam etmek için bunu yapıyor olabilir. Bu tabii ki biraz yanlış olmuş. Çok hı hı. da doğru olmamış. Sağlıklı da olmamış. Ne yapacak Yani şimdi? bu saatten sonra annesi gündüz ya da gece yatmadan önce birkaç gün çocuğuyla üst üste şöyle bir konuşma yapacak. Diyecek ki artık kendi yatağında yatıyorsun, artık kendin uyuyorsun, hı hı. evet artık kendi odandasın. Ve bu saatten sonra ben sana hiçbir şekilde karışmayacağım. Çünkü sen büyüdün. Ve kendi başına yaşayabilirsin, kendi başına uyuyabilirsin ve kararlı olacak, istikrarlı olacak. Gece uykularında korkuların olduğunda bunlar uyanıp işte üç kere şöyle yap ya da tavana bak ya da uyan ondan sonra tekrar uyu hiçbir şey olmayacak merak etme gibi şeyler söyleyip çocuğuna kararlı bir şekilde bir daha çocuğuyla aynı odada olmadığı gibi çocuğun yanına yatmasına da izin vermeyecek. Evet. 9 yaş bir Çok kere. Ciddi bir Belki ya. kötü rüya gördüm. Gerçek mi? Ne kadar bu doğru? Acaba bunu kullanıyor mu? Yanınıza gelmek için. Bunları siz gözlemleyeceksiniz. Kaygılarını konuşmaya başlayın. Ne gördün rüyanda? Sorun bunu. Ben Ne, ne söyleyeceğini merak etmiyor musunuz? Ne görüyor acaba rüyasında? Bakalım neler söyleyecek? Çocuğunuzu okuyun diyelim. Efendim çocuklarda desteksiz uyku Geçiş programımızın bugünkü konusu ve Senem Yıldız hocam deneyimleriyle 25 yıllık çocuk gelişimcimizden e, sizler için cevapları almaya devam ediyoruz. Gelen sorulardan diğerine geçiyorum. 26, 26 aylık bebeğimde sadece ayakta sallanarak uyuyor. Gece beslenmesi olmamasına rağmen gece uyanıp beni salla diyerek ağlıyor. Gece yarısında sallamak zorunda kalıyorum. Bu aydan sonra deksiz, desteksiz uyutmak için ne önerirsiniz demiş. Ve benim sorum da neydi hocam? Hemen şunu evet. Anneler desteksiz uykuya geçişte uykusuz mu kalmalı? Bu anneler hep uykusuzluğa mahkum mu hocam? Ee, size de bu soruyu eklemiş olayım. Nurdan Hanım'ın sorusuydu Şimdi bu. Nurdan Buyurun Hanım hocam. Nurdan yani Hanım 26 ay aşağı yukarı 2, yaş, 2 ay gibi bir süreçten bahsediyor. Hı hı. Ee, hani Geceleri çocuk kendi başına uyuyabilir. Uyandığı zaman çocuğu sallamak, ayağında sallamak yerine Beşinde yanında olarak ona dokunarak hayır artık gece şimdi uyku zamanı. Yalnız gece uykuları sürecinde çocuklar uyandığı zaman Nurdan Hanım da herkes için söyleyelim bunu. Hı hı. Daha slow sesler, daha loş bir ışıkta ve şimdi gece ve şimdi uyuyoruz ve şimdi sakin bir şekilde uykuya sen de geçiyorsun. Ben senin yanındayım, seni seviyorum deyip daha başka bir şey konuşmayıp ya da bu cümlelerin bir ikisini söyleyip daha fazla bir şey söylemeyip belli bir yerine dokunarak çocuğu yatağında uyutsunlar. Kucaklarına almasınlar, ayaklarında sallamasınlar. O zaman belli bir e, tempoda o hani e, anne karnındaki o aynı tempoda fıtlamak evet. pış pışlamak, o şş sesi vermek ama almamak, sallamamak. Ağlayacak belki bir saat alacak ama yorulacak ve uyuyacak. Sonra diyecek ki evet bir şeyler değişiyor hımm yeni bir şey geldi. Ama çok da korkunç bir şey değil. O korkunç için sizin alınsa. Evet Öğrenecek evet. diyor hocam. Devam edeyim mi hocam. Evet. Çok soru var. Bu konu çok e, yoğun e, talep alan bir konuydu. Tamam şöyle 40 dakika olmuş bak yazılı. Hemen okuyalım. Merhabalar demiş Büşra Hanım. Benim 18 aylık kızım var. Emerek uyuyor sadece. Hatta bir de emerken saçımla oynuyor mutlaka. Bazen emerken bırakıp kendi kendine uykuya geçebiliyor. Ancak 2 yaşı yaklaştığı için artık desteksiz uykuya geçmeyi öğrensin istiyorum. Nasıl yapabilirim? Yardımcı olursa Gerçekten çok sevinirim. Demiş. Hadi sevindirelim hocam. Şimdi hemen saçta oynamayı bıraktıracak. Çünkü e, artık yavaş yavaş çocuğun alışkanlıklarının ve rutinlerinin katilileşmeye başladığı bir sürece doğru gidiyoruz. 18 aydan sonra. Birinci aşama saçı bıraktıracak. İkinci aşama emzirecek ve emzirdikten sonraki süreçte uyku ile emzirme arasındaki farkı çocuğa fark ettirecek. Çocuk emerek anneyle birlikte uyursa uyandıkça hani az önce söylemiştik ya uyandıkça nerede kaldıysa onu tekrar ettirdiği için zihninde uyandığında da onu hatırlıyor çocuk. O yüzden anne emzirecek çocuğu emzirdikten sonra çocuk baktı ki emzirirken uykuya geçiyor hemen şöyle uzaklaştıracak. Ve o şekilde sallayacak ya da o şekilde hani pış pışlayacak. Hı hı. Best birinci aşama saçı bıraktıracak. ikinci aşama emzirme ile uyku arasındaki süreci belirleyecek. Evet. Ki hani çocuk belli bir zamandan sonra desteksiz uykuya geçiş yapabilsin. Evet. Şimdi anneme emdim artık. Hemen böyle dalmak gibi bir iki gidiş gel, geliş yaptığında anne hemen elini şöyle uzatacak uzaklaştıracak. Yani göğsünden uzaklaştıracak. Evet göğsünden uzaklaştıracak Meyi bırakacak ve pış pış pış pış sallamaya başlayacak neresine vuruyorsa. Sallamaktan kastım o ve bu şekilde hani çocuğuna uykuya geçişi yavaş yavaş öğretmiş olacak. Tamam. Desteksiz. Evet. Umarım böyle güzel tiyolarla siz de yoluna koyacaksınız. Zübeyde Hanım'ın sorusu var. Merhabalar benim kızım 28 aylık. Çok bilinçli demiş. Hmm, çok bilmişmiş. Gece çok korkuyor. Uyurken ne yapmalıyım demiş. Gece uy uyurken korkuyor. Uykuya Gece geçmeden önce mi acaba? Evet uyurken korkuyor demiş. Yani korkuyorum mu diyor acaba sarılıyor mu ağlıyor mu ne yapıyor çok net yazmamışsın Şimdi yaz Tabii burada zaman. gündüz oynadığı gündüz seyrettiği gündüz konuşulan gündüz gördüğü bazı şeyler. Bakın yeni doğan çocuklar ya da 3 yaşına kadar ki çocukların sürecinde böyle büyük ayılar işte kocaman oyuncaklar işte evdeki kediler köpekler hayvanlar bazen işte buna benzeyen sokaktan içeri getirilmiş ya da dışarıya çıkıldığında görünen farklı şeyler çocukları korkutabiliyor hmm. yani anne şuna dikkat etsin gündüz olduğunda neler aynı olunca gece korkuyu yaşıyor hmm, evet ona dikkat etmesi Ona gerekiyor. Ona dikkat etsin. Onları ortadan kaldırmaya çalışsın. Onları ortadan kaldırdığında büyük bir ihtimalle ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Yine bu annenin dikkatini çekmeye çalışmak da olabilir. Onun arasındaki farkı bir fark etmesi Yani lazım. kullanıyor mu? Korku evet. faktörünü kullanan... Bir gün konuşalım mı hocam? Ya? Olur. Bak yeni bir konu buldum. Korkuyorum mu ya da işte başka şeyleri... E, kullanınca çocuk anneler bunu nasıl ayıd edecek? Gerçekten ihtiyacı mı var yoksa bunu manipülasyon aracı olarak kullanayım mı? ne kadar küçük yaşlarda başlıyoruz görürsünüz. Nasıl? nasıl? Konuşalım bir gün inşallah bu korkuyu hocam. Şimdi e, şöyle güzel bir soru daha. Derya Hanım 27 aylık kızım emmeyi bıraktıktan sonra gündüz uykularını da bıraktı. Kaç yaşına kadar gündüz uykusu olmalı? Eee bir sorum da demiş kaç yaşında ayrılmalı yeri? yanına ha, güzel. güzel. Şimdi sorayım. her şeyden önce gündüz uykusu kaç yaşına kadar olmalı? Hemen onu söyleyelim. 3 ee, yaşına kadar, 3 yaşta tamamlanana kadar gündüz uykusunu öneriyoruz. Hı -hı. Bazen çocukların 5 yaşına kadar günlük yarım saatte 40 dakika kadar uyumasını da seviyoruz biz. Hı -hı. Özellikle öğlen arasında uyumasını seviyoruz. Akşam değil. Ama uykunun süreci yarım saatten fazlayı 5 yaştan sonra geçmemeli. 3 yaşa kadar da gündüz uykusu 1 saate kadar 1,5 saate kadar bile yine öyle arasında çocuklar uyuyabilirler. Hı hı. İkinci soruya gelelim. Ne zaman çocuk odadan ayrılmalı? Çocuk hiçbir zaman anne babanın odasına sokulmamalı. Çünkü bilinçaltı zihin dediğimiz bir zihin var. Çocuk bizim şimdi hani uyurken nefesimiz nasıl devam ediyorsa bilinçaltı zihin de aynı şekilde devam ediyor. Ve bir o kadar farkındalıklı devam ediyor. O yüzden çocuk uyku esnasında anne babanın hani konuşmalarından tutun, evin içindeki seslerden tutun, odanın içindeki seslere kadar her şeyi farkına varıyor Hı. ve her şeyi duyuyor. O yüzden ben hiçbir zaman ve pek çok benim gibi meslektaşımda anne babayla çocuğun aynı odada kalmasını biz asla doğru bulmuyoruz. Çocuğa bir oda yapılmalı. Anne ilk günden itibaren oda odada kalmalı. Anlatabiliyor muyum? O da çocuğunu uyutmalı, o odada emzirmeli. Orada hani zaman zaman uyuduktan sonra kendi odasına gitmeli ve çocuk uyandığında annenin orada olmadığını görmeli ve buna alışmalı. Ama çocuk anne babanın odasında olmamalı, anne babanın yatağına asla alınmamalı. Ya Çok enteresan. Bu güzel. Ee, tabii ben anneliğin o verdiği aşkla. Biliyorum izleyenlerde yani benim çocuğum olmuş yani bunları yaşamayacağım da ne yapacağım diyenler var. Ben bunu yaptım bir buçuk yaşında şu an. 18 ayını doldurdu hatta 15 aylıkken neredeyse bizim odamıza yatak odamıza yakın bir oda yani kapıdan çıktığım zaman yattığı bir yer var ben bazen kendi yatağımda uyutmak istiyorum sonra yatağını almak istiyorum o gidiyor yatağını gösteriyor beni burada uyut diye şimdi bunu, bunu gördüğüm zaman diyorum ki çocuklar aslında bireyselleşmek için kendilerine ait aidiyet duygusunun gelişmesi için bize bunu sunuyor ama biz işte o annelik duygusu ona doyma onu bırakamamadan dolayı birçok sorun yaşıyoruz emme de böyle emmeyi bırakma da böyle uyku da böyle ben öyle düşün Düşünüyorum naçizane hocam. Kendimi sevdiğimiz için olur. Evet. O duygularımızı tatmin etmek istediğimiz evet. için ama aslında farkında olmadan çocukları kullanıyoruz. Evet. Maalesef. Dikkat etmek Peki. lazım. <gülüyor> Şimdi devam edelim. 8 dakikadan az sürem kaldı. Uyarımı alıyorum. Merhabalar demiş bir e, izleyenim. Oğlum 4,5 yaşında. Bana sarılarak uyuyor. Uykuya geçiyor. Kesinlikle kendi yatağında tek başına uykuya geçemiyor ve her uyandığında muhakkak yanıma gelir, bana sıkıca sarılır. Nasıl davranmam gerekiyor? Bana bir öneride bulun demiş. Burada bağımlılık başlamış anneye. Bağlılık demiyorum, Bak, ciddi anlamda anne bağımlılığı, bağımlılığı başlamış. Başladım. Çok riskli bir yaş, dört buçuk yaşta. Artık daha özgür olmasını beklediğimiz bir dönem. Ne söylersiniz izleyicilerimiz? Yani şimdi tabii çocuğun anneye bu kadar sarılması ve bağlanmasına etken olan bir sebep olmuş olabilir. Anne hastalanmış bir hastalığı yapmış olabilir. Evet. İşte ne bileyim anne bir yere gitmiş, iş gereği vesaire uzunca bir süre gelmemiş olabilir. Buna benzer bir travma yaşanmış olduğu belli. Hı hı. Çocuk bunu ne kadar zamandır yapıyor bilmiyoruz ama anneye önerimiz şu. Çocuk uyandıktan sonra çocuk anneye sarılmak istediğinde anne çocuğu ellerinden tutsun, yanına oturtsun, ondan sonra ve konuşsun çocuğuyla. Hani beni çok mu özledin? Hmm. Bana neden sarılmak istiyorsun? Bu nedeni bulsun ve o nedeni bulduktan sonra bir çözüme gidilsin. Hmm. Hani sebebini bilmiyoruz. Korkuyorum mu diyor, yine hmm. gideceksin mi diyor, anne gelmedin mi diyor, hmm. seni özler miyim diyor. Burada bir ayrılık söz konusu olmuş anladığım kadarıyla. Hastalık olabilir, başka bir şey olabilir. Yani çocuk anneyle bir gece belki değil mi? Hayır, yani ben o yüzden hocam gece ayrı, ayrı ya, sağlık, sıhhat, Allah korusun ölüm yitim olmadığı müddetçe bu gece ayırmaları başka bir yerde yatmasını çok doğru bulmuyorum. Belli bir süre değil mi? Özellikle o 0-3 yaş dönemi. Bilmiyorum ne nasıl bakıyorsun. Yani çocuk anneyle aynı odada olmamalı. Ya başka evet. bir yerde yatması değil mi? Başka bir evde annesiz. Bundan sakın. bahsediyorum. Hı, yok, yok. Bazen bunu yapabiliyoruz. Mesela işte sütten kesme dönemi, tuvalet alışkanlığı dönemi. Ya başka bir mekan çocukta ciddi anlamda bir sarsıntıya sebep olabiliyor. Yani şimdi bazı anneannelerle, ve dedelerle, babaannelerle çok sıkı fıkı ilişkide olan çocuklar olabiliyor. Hani aynı apartman olabiliyor, yakın olabiliyor. Onlar için çok bir şey söyleyemiyorum ama e, orada bile olsa hele Çocuğun ikinci değil mi? Hayır, ikinci çocuk geldiyse hele Çocuk istese bile anne baba çocuğu göndermemeli. Hı hı, Ama için. biz seni çok özlüyoruz. Kardeşin seni çok özlüyor. Geceyi geçirmemeli annesi. Evet. Yani anne Kendi babanın olduğu kalmalı. mekandan uzakta. Ee, hızlı olmak zorundayım. Esma Hanım'ı yayınlar. Kızımla 5 yaşına kadar aynı odada yattık. Şimdi odasını ayırdım. Yatmak istemiyor. Yanımıza geliyor gece. Neden acaba? Neden acaba? Ben sormuyorum. Siz soruyorsunuz. Neden acaba? Çünkü 5 yani yaşına beş kadar çok, yani çok zor çok bir şey. Yani artık çok ciddi bir alışkanlık orada bir bağımlılık söz konusu olmuş bile. Hı hı. E, bu saatten sonra çok kararlı bir şekilde ve sürekli konuşarak e, çocuğun kendi başına uyuyacağıyla ilgili bilgiler verilmeli çocuğa. Evet Kötü Hocam, olmuş. E, orada 5 yaşta peki bu böyle bilse kilit noktalar var ve dirençli. Evet. Nasıl bir travma etkisi oluşturmadan ayrışma başlayacak? Konuşacak. Diyelim ki anne babayla genel olarak bunu söyleyeyim. Bu çünkü büyük bir sorun. Biz bebeklerde konuşuyoruz. Bebeklerde daha kolay. Evet. Ama çocuk konuşabiliyorsa Şimdi, direnç konuşacak, gösterince. Konuşacak. Sürekli konuşacak. Hı -hı. Konuşurken de o hani nörolojik bağlantılar tekrar tekrar aynı şekilde aynı ritüel üzerinden gidildiğinde konuştukça konuştukça öğrenme mayalaması diyoruz biz buna. Mayalaya mayalaya mayalaya mayalaya zihin öğrenmeyi gerçekleştiriyor Evet. Vazgeçmeden istikrarlı doğru bir şekilde yumuşak ve sakin bir şekilde anneler bunu konuşmaya devam edecekler. Hı hı. Sen büyüdün artık kocaman abla olmaya başladın ya da şöyle olmaya başladın artık burası senin odan ve burası benim odam. Bizim artık seninle ayrı bir şekilde uyumamız evet. gerekiyor. Bu ifadelerde geri dönüş yapmamak evet. bizim istikrarlı olmamız çok önemli. Betül Hanım, tuban Hanım söylemeyi unuttum demiş. Herhalde bir soru yazdı ama bunu gördüm ben. Oğlum uykuya geçerken de sürekli dudaklarımla oynuyor. Ben de bu durumdan rahatsızım. Bunu istemediğimi söylüyorum. Doğru mu yapıyorum? Teşekkürler demiş. Hızlı cevap verebilir misiniz hocam? Çok yoğun geliyor. Hayır, veriyor. dudak dudaklarla oynaması. Doğru yapıyor. Vermeyecek. İstemediğini Doğru söylüyor. Doğru veriyor, istemediğini söyleyecek. Hatta eliyle manipüle ederek farklı bir nokta hani şeklinde tutacak onu da yaptırmayacak. Pekala. Eee merhabalar. Bebeğim 7,5 aylık emerek uyuyor. Bu emmeden uyumuyor. Bu durumu ilerleyen aylarda sakıncası var mı? Varsa nasıl aşabilirim demiş. Emerek 7,5 aylık bir çocuk için bile olsa Yavaş yavaş o saatten sonra yavaş yavaş emerek uykuyu uzaklaştırmamız lazım. Hı hı. Yani 6 aydan sonra özellikle çocuk emerek uyuma sürecini unutmalı. Evet. Emmek ayrı bir şey. Emerek uyumak başka, şey. emerek, uyumak başka şey. emerek uyumak başka bir şey. Emerek uyursa hep onu isteyecek. 2 yaşına gelmiş çocuğu sallayarak kucağınızda buraya tutup 2 yaşa kadar emzirdiniz. O ağırlıkla o çocuğu tutacak mısınız? Hı hı. Yani bu hem çocuğa zarar hem kendinize zarar. Yeni doğan bebek için kundak önerir misiniz demiş bir izleyenim. Kundak, yani şimdi kunda çok sıkıştırılmış bir kunda çok önermiyoruz ama hani çocuklar sıçrarlar ya sıçramadan dolayı uykuya geçemeyen ve bu yüzden sürekli uyanan çocuklar varsa basit ve yumuşak kundakları önerebilirim. Hı hı. Hocam o kadar çok soru var ki son iki dakika iki dakika istiyorum mümkününen. Hocama diyeceğim ki ben hangi yaş hangi ay olursa olsun bir bebeği nasıl Bizden ayırarak uyutabiliriz. Emmede sallama da aklınıza ne geliyorsa. Bu soru çünkü bütün hepinizin sorduğu soru bu. Size bırakıyorum programın sonunu böyle değerlendirelim hocam. Hangi yaş, hangi ay çocuğu emmekten ve bizden uzaklaştıracağız. Evet. Doğru mudur? Yani, evet. Bunu mesela bir yaşta da olsa, altı ayda da olsa, iki yaşında da olsa emereyi anlattınız. Yani emmeyi bıraktığı anda uykuya geçiriyoruz. Evet. Çocuğun ağzında annenin göğsü olmayacak. Evet. Bunu anladılar. Evet. Direnç gösterse de bunu yapacağız. Peki bir çocuğu sağlıklı bir şekilde ayrı bizden uyutmak. Odamızdan, yatağımızdan, ayağımızdan sallayarak kucağımızdan. Tekrar bir özet olsun hocam. Bu bir altı ay içerisinde. ilk altı ay içerisinde... Artık çocuk kendi yatağında yavaş yavaş uyumaya başlamalı. 6 ay kendi yatağında kendisine dokunarak, kendisiyle sohbet ederek, kendisiyle ilgilenerek orada bir uykuyu gerçekleştirmemiz lazım. Emme ile ilgili süreç ise çocukların... E, Ek gıdaya geçmesi ve ek besine geçmesiyle birlikte emme aralıkları yavaş yavaş açılmalı. Açıldıkça açıldıkça zaten çocuk emme isteğini belli bir saatten sonra istemeyecek. Özellikle ve özellikle akşam saat 6 ile mesela 8'de çocuğu uyutuyorsanız 6 gibi buçuk gibi çocuğun emzirilmesini sağlayıp Anlatabiliyor muyum? Sonraki süreçte eğer biberon kullanıyorsanız 8 gibi 8,5 gibi 9'a doğru diyelim ki biberon verip karnını iyice doyurup ondan sonra da çocuğu uykuya geçirmelisiniz. O süreçte çocuğa hani e, memenin bırakılması, annenin göğsünün bırakılması süreci bir buçuk yaştan sonra aslında tamamen çocuk kendisi bunu belirlemiş oluyor. Yavaş yavaş ve net bir şekilde oturtuyor. Hı. Yemek yeme algısı ne kadar çok artarsa, çiğneme ve doyma algısı ne kadar çok artarsa çünkü çocuk yerken de manevi olarak tatmin yaşıyor. Ondan sonraki süreçte yavaş yavaş yavaş bu süreci bırakıyor. Yalnız gece emmede belli bir süreden sonrası, evet, evet altı da saat diyelim ki bıraktı bitti. Evet. Böyle özetlemiş olduk evet. hocam. Önemli bir konu. Bir saat yetmeyecek ama bence çok kilit noktalarda bilgiler verdik. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben Güzel teşekkür ederim. Güzel bilgilerinizden Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet efendim bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta birazcık da açtık efendim diyorum. Özür dileyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum efendim. Bir başka programda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.